قالوا ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي, الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin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 Başkasına onun istediği iyiliği celbetmek, onun korktuğu, sakındığı, kötülüğü ondan def etmek için vasıta aracılık yapmak. Şefaat manası bu. Bazen yeryüzünde insanlar arasında ilişkin genelde böyledir. Senden birileri aracılık yapmak ister. Ya işte denler nasıl bilirsin? Ne yapalım? Senin burada ne yapman lazım? Müslüman kardeşine şefaat etmen lazım. Müslüman kardeşine şefaat etmen lazım. Diyor ki allah Teala, وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَعَةً حَسَنَا يَكُنْ لَهُ Kim iyi bir aracılıkta bulunursa, vasıta olursa, Bu yapmış olduğu iyiliğin, hayırlı nasibini ne yapar? allah Teala'dan alır, karşılığını bulur. İlk hadis an Ebi Musa Eş'ari radiyallahu anhu kal, Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İzâ etâhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyaç sahibi bir adam geldiği zaman, bir adam geldiğinde Peygamber aleyhisselatü ihtiyaç sahibi insanlar gelirmiş. İhtiyaçlarını arz ederlermiş. Sıkıntılarını arz ederlermiş. Sunarlarmış aleyhisselatü Kimisi yemek için geliyor, kimisi borcu için geliyor, birçok nedenlerle gelen insanlar var. Ve Aleyhisselatü vesselam yanındaki arkadaşlarına dönüyor. Ne diyor ki işte o o adama aracı olun, tüccarı, yani ecrinizi, cevabınızı ne yapın? alın? Çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin Bazıları kılık kapırdı. Bazıları var ki kardeş için canını, malını feda edecek tarzda şekilde anlatıyor. Ve yaktil lahu ala aracı olun, ecenizi alın. Zira Allah Teala istediğini, Allah Teala dilediğini peygamberinin lisanını, dilini ne alacak, hükmelecek, meydana getirecek. O mukub olacak diyor. Muttafakun aleyh وَعَنِكْنَ عَبَّاسِ رَضَيَى اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ ve وَزَوْجِهَا ashabtan Berira radiyallahu anh'a kocasından boşanmak istiyor. Kadın. O günkü devletin hakimi, reisi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip fesk, خَلَع nikahın boşanmasını talep ediyor. قَالَ لَهَا sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselem diyor ki kadına diyor <gülüyor> لَوْ رَاجَعْت eğer yani kocanı kabul etsen, ayrılmasan, boşanmasan <gülüyor> ne olur? Yani aleyhissalatü vesselam aracı oluyor. Kadın diyor ki Ya Resulallah, te'nuruni Bana ev, emir diyorsun yani? Emrederek mi söylüyorsun? Çünkü emrederse ne yapacak? Hemen Sem'an ve ta'atan İşittik ve itaz ettik. Sahabeler de böyle arkadaşlar. Yani kadın kocasından ayrılmak istiyor. Boşanmak istiyor. yaşayamayacağını karar vermiş. <gülüyor> Aleyhissalatu vesselam teşvik edercesine yani boşamasan, kocanla beraber olsan, onu geri alsan, zengin de bir kadın, parası da var. Rivayetlerden hatırladığım kadarıyla. Kadın diyor ki, etel moruni yani bu <gülüyor> emir mi? Aleyhissalatu vesselam diyor ki, qal inna ma esfa hayır, ben arazi oluyorum, yani emretmiyorum sana, Aracı oluyorum, şefaat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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi ne yapmıyor? Elinmiyor arkadaşlar. Ashabtan birisinin ihtiyacı için gidiyor ne yapıyor? Şefaatçi oluyor. Aracı oluyor. Bizler de bu şekilde ne yapmalıyız arkadaşlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak davranmalıyız. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa elti. Estağfirullah ve